Hasedin ameli yiyip bitirmesini nasıl anlamamız gerekir? Bu sadece ahireten bakar. Hasid kimse hasetinin cezasını dünyada da görür. Haset kelimesi Arap dilinde kişiyle kullanılıyor. Bir, herhangi bir insana Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ihsanını, menneni, keremini hatta manevi sayılan mevhibe ve varidatını hazmedememe, istememe, onların zahir olmasını dileme gibi bir şey dediliyor. Buna kullanılıyor. Bir de Efendimizin La hasede illa fisneteyn hadis-i şerifinde ifade buyurdu o, ilim ve mal. Ancak diyor haset iki şeyde olur. Bir ilimde insan ilmiyle amel eder, ilmini neşşeder. Başkalarına duyurur, aydınlatır. İki mal verir, o da malını Allah yolunda infak eder. İşte bu iki şeye karşı haset olabilir. Buradaki haset kıpta manasındadır. Dolayısıyla hasedin ikinci manası da şudur. Bir insanda olan güzel bir meziyet, bir fazilet, bir değer insan arzu eder ki onlar bende de olsun. Allah'ım ona lütfettin bana da ver. Ne güzel bak o onun da serfiraz. Bu mülaza ile meseleye bakmak, bu buna Kur'an-ı Kerim ifadesiyle yaklaşacak olursak tenafüs denir güzel amelleri ortaya koyan Kur'an-ı Kerim buyurur ki İşte bu tür bir işte yarış yapacak insanlar yarış yapsınlar. Allah'ım ben de yapayım. Arkadaşlarımdan geri kalmayayım. Baksana bunların hepsi ilimle, irfanla, meziyetle, imanla ve aksiyonla serfirazlar. Köylanlar gibi cennete koşuyorlar. Bunlardan geri kalmak kusrandır, haybettir. Bana da aynı imkanları lütfeyle, ben bu arkadaşlarımdan geri kalmayayım. Ben de bunlarla olayım. Beraber girdikleri cennete gireyim. Bu onları istenmenin yanı başında, istenilebilecek, istenmesi icap eden öyle bir şeye, talebini ortaya koyma demek. Bu makbul bir haset. Ama dilimizde ayırıyoruz biz buna. Yine Arapça bir kelimeyle ifade ediyoruz. Kıpta diyoruz. Buna. Yani birinde bulunan güzel bir hale imrenme, kendisinde olmasını da arzu etme ama karşı taraftan onun zahil olmasını düşünmeme. Başkasında nimetin zahil olmasını düşünme öldürücü hasettir. Sorunun içinde sizin ifade ettiğiniz şeyler bir hadis-i şerife dayanıyor. El-hasedu ye'kulul hasenat kema te'kulun narul hatab deniyor. Hadisin saati üzerinde durulabilir. Haset insanın amelini Tıpkı ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi yer bitirir, kül yapar. Yiyip bitirme, kül yapma, yakma meselesi tevili ahadis açısından onun yerinde hiç hayırlı bir şey olmaz demektir. İstidradi bir şey arz edeyim. Burada rüya tabirlerine de girilebilir. Dışta tevhili ahadis neyse rüya tabirlerinde de hep bu sembollerle ifade edilir. Rüyanızda görseniz ki bir sel geldi, ortalığı bastı aldı götürdü, her şeyi yıktı fakat su temelde bereket kaynaklıdır o bir şeyi muhakkaten yıksa götürse de arkadan çimlenme olur, zelzele olsa yıkılsa arkasından restorasyon, zemini daha iyi hesap etme, güzel yapma gelebilir, biraz meşakkat olabilir, biraz mali zayiat olur, sadaka olur, biraz insanlar şehit olur bunda Böyle bir zayiatın yani başında meseleyi daha mükemmel bir zemine oturtma gibi Tevhül-i hadise açısından bir şeye delalet eder. Fakat bir yangın gelse, yaksa, orayı külesse, o işten hayır gelmez demektir. Şimdi bu espriyle meseleye bakmak lazım. Haset öyle bir şey ki sel gibi önüne katıp götüren değil, arkadan çimlenme olsun. Zelzele değil, insanlarda daha sağlam bir zeminde zemin yoklaması yaparak bir restorasyon veya yeniden bir inşada bulunsunlar. Hayır, o işi bitiren bir şeydir. Öyleyse bir insan birini kıskanıyorsa onun amellerini, iyi işlerini bütün hepsini, aksiyon adına ortaya koyduğu şeyleri alır götürür. Tabi burada bir şeye de dikkat çekmek lazım. Hasetten hasede fark vardır. Yani insanın içine gelir. Bir türlü onu içinden atamaz. Elinden geldiğince iradesiyle onu bastırıyor sui tesiri görülmüyorsa onun, bu sadece kendine azap olur. Bir yönüyle amelinin zevkini duyamaz. Allah'a teveccüh ettiğinde hatta belki öbürlerini aklından beddua etme geldi. İçinden geçer ki Allah onların elinden alsın bana vermediği bu şeyi de. Hani bazıları var şimdi internet sitelerinde birilerine kahriye okutturuyorlar. Buysa ki açık hadisin ifadesiyle kahır ve bela Postaladığınız zaman adres tam orası değil, o geriye gelir. Evet onu geriye postalarlar. Sahibine gelir. Hadis-i şerifi aynen ifade ediyor. Birine bir kötülük planınız, hesabınız, komplonunuz varsa o ona müstahak değilse o gelir sizin başınıza dolanır. Ama Allah imhal eder. Mehil verir. Ahirette herhangi bir mazeret ortaya sürmeyesiniz diye kendinize gelesiniz. Tevbe edesiniz diye size mehil üstüne mehil verir. Evet. Şimdi işi bu dereceye götürme bu çok büyük günahtır yani vebadır. Çekemem artık. Öyle ki haşa ve kella, hasetlerinde Allah'ın kendilerine arka çıkmalarını isteme gibi Allah'a karşı bir küstahlığa da giriliyor. Bu bir nankörlüktür. Haddini bilmemezliktir. Bu bir küstahlıktır. Bu haset gibi bir günahı irtikaptır. Bir de falan Allah milletvekilliği verdi. Filarına müsteşarlık verdi. Falanla paşalık verdi, filana da poşalık verdi. Erzurumlar poşa çingene ederler. fil içinden geçiyor bir türlü bunları bir türlü tamamen yok edemiyor. Ama bunları pekala iradesiyle baskı altına alabilir. Allah insan hayvanlardan farklı yaratmıştır. Ve insan iradesinin sevabıyla cennete gidecektir. İradi olarak. Eki sıradan Allah yaparsa yapar, kimse bir şey diyemez. Ya Allah ama Fakat adeti ilahi İyilikte ve kötülükte insanın akıbetini Allah insanın iradesine bağlamış. Sus ey sersem durmaz cihanın seyri muhtadı. Ne sandın? Ve en leysel insan illa masaha vardı diyor Akif. Yani sen ne şundan bundan şikayet ediyorsun? Allah bu insana irade vermiş ve her şeyi iradeye bağlamış. Orada bu haset duygusunu çekememezlik duygusunu baskı altına alma çok önemli sevap kazandırır insana. Keşke hiç olmasa yani. Fakat kendi kardeşlerinizden bile olsa aynı mesleği paylaşsanız birisi başarılı olduğu zaman herkes için söyleyemem ama fakat herkes için teminat da veremem ben. Yani bazı falan güzel konuştu, falan güzel yazdı. Falan bir şey orijinal çok güzel vaz etti, ortaya koydu. Diğerinde bir kıskançlık damarı olabilir. Hz. Üstad, o sahabiye yakın talebeleri arasında bir zat için diyor, ben ona dedim ki falanın yazısı senin yazından daha iyi dedim. Baktım diyor tasvip ediyor, kalbine baktım, içinden söylüyor diyor ona. Oysa ki, ehli dünyanın her ferdinde kardeşi bile olsa ona karşı böyle bir his bulunabilir. Öyleyse bu tabi insanın tabiatında var yani. Kabil, habili hazmedememiş böyle devam etmiş bu, tevarüz etmişiz biz onu. Fakat o zaman biz irademizle bunu baskı altına alacağız. Burada da küçük bir açılım yapacağım ben yine. İnsanda değişik duygular var. Mesela kin var, nefret var, makam sevgisi var insanda, İstiyor. Mesela şehavani duygu de çok fazla. Kininizle fışkırıp duruyor, nefretinizle fışkırıp duruyor, dünya arzunuzla fışkırıp duruyor. Fakat Allah'ın izniyle siz bunları baskı altına alıyorsunuz. Duygularınız bu kadar söz dinlemez, hat tanımaz, serhat bilmez olduğu halde fakat siz onları belli hudutlar altına alıyorsunuz. Başka zamanda arz etmişimdir. Bir başkası her gün bin rekat namaz kılsa birisi bu güçlü olduğu halde duygularını baskı altına alıyorsa o insanda atbaşıdır ondan da ileridir. Şöyle de yaklaşabiliriz. Birisi bütün senesini oruç geçirir, gecelerine ibadet taatla, hep kalemiyle değerlendirir. Birisi de bu türlü donanımlarla, olumsuz donanımlarla donatılmıştır. Fakat buna rağmen iffetini, ismetini korur. Masum ve masumdur. Bu insan amudi rampaya binmiş gibi birden birdenbire veli olur. Öbürü ise belki altmış senede ancak olabilir. Çünkü bir şey karşısında ne kadar cereme varsa ne kadar riskliyse bir şey o ölçüde o işin sevabı da büyüktür. Onun için sıradan evinin önünde nöbet tutmaya bir sene ibadet dememişler. Hudutta nöbet tutmaya bir sene ibadet demişler. Düşman karşısında her an bir düşman kurşunu yeme ihtimali karşısında orada beklemeye bir sene ibadet demişler. Şimdi bunlar iradenin davasıdır esasen. Bir insan duhaset duygusu varsa, değişik rehabilitasyonlarla insan onu baskaltına alamıyorsa, ruhi terbiye ile nesi terbiye ile onu baskaltına alıp izale edemiyorsa hasitten daha çok o onu yakar, yandırır diyoruz. Sözlü tabirle kullanıyor yani. Onun amelini yakmadan evvel esas bunu yakar o insanı. O insanı huzursuz eder ne namazından lezzet alabilir, ne çalışmasından lezzet alabilir, ne şundan lezzet alabilir, ne de bundan lezzet alabilir. Bu aynı zamanda başka bir şey daha diyeceğim. Çok tecrübatla görülmüş ki, birine karşı malından, aklından, ilminden, makamından, mansıbından dolayı böyle kıskanç davranan, Allah Celle Celaluhu kıskançlığından dolayı onun ilmini, makamını, mansıbını neticede elinden almıştır. Öyleyse senin sorunun da içinde bulunduğu gibi Mesela sadece uhrevi değil, Allah'la aramızdaki münasebet açısından değil. Bu insanın dünyevi huzurunu götürdüğü gibi aynı zamanda onun bel bağladığı dünyaya ait şeylerini de haset ameli gibi yakıp götürebilir. Bugün olmasa yarın büyük çoğunluğu itibariyle hep öyle olmuştur. 23. sözde Hz. Üstadı dinleyin. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İmanı demiyor bakın. İmanın zıttı, nakizi olan şeylerin meselenin negatif yanı. Sadece efendim, varlık şunla izah edilemez. Bundan da izah edilemez. Bizim çok defa başvurduğumuz argümanlardır onlar. Şunlan da izah edilemez. Öyleyse, bu çok ikna edici şey değil. Öyleyse bu varlığın arkasında varlığı yaratan bir zat var. Şimdi burada kalmış adam. Bir yaratıcı var ama nedir yani? Benim onunla münasebetim nedir? Burada kalmış. Burada kalan bir iman da o kocaman problemler halledilmez yani. Hakiki iman diyor orada. Bunu isterseniz Hakka yakın mertebesinde bir iman demek. Yani ihsan şuuruna dayanan bir iman demektir. Allah'ı görüyor gibi inanma demektir. Onun tarafından her an görülüyor gibi tir tir insanı titreten bir iman demektir. يُؤْتُونَ ate vakulu bu vacile Yapıyor, ediyor, ortaya koyuyor bir sürü iş ama fakat tuttu mu tutmadı mı diye kalbi tir tir titriyor yani. Bütün malını bağışlıyor Allah için fakat kalbi tir tir titriyor. Acaba horay geçti mi, kabul oldu mu? Ben mi karıştım işin içine? Acaba ben kendimi anlatmayı kattım mı işin içine? O zaman işi kirlettim demek. Şimdi böyle bir imanla bu haset duygusu bastırılabilir. Kin de bastırılabilir. Nefret de bastırılabilir. Şehvet de bastırılabilir dünya sevgisi de, hübbü dünya re'sü küllü hatiyetin her hatanın başıdır dünya sevgisi ve bütün bu dediğim şeyler de zaten dünya sevgisinden, tuğle emelden kaynaklanan şeylerdir. Bunların hepsi bastırılır. Öyleysek biz, ben kendim için çok rahatlıkla konuşabilirim öyleyim diyebilirim. Benim iman adına, rehabilitasyona ihtiyacım var. Birileri sürekli gelip benim o mevzuda hakiki imanla Sağlam, tam demek doğruysa entegrasyonumu sağlamaları lazım. Bir sahabi havası içine girmem lazım benim. Cehennemdeki insanların ve eylalarını duyuyor gibi olmam lazım. Cennetteki insanların şen, şakrak, neşelerine şahit oluyor gibi olmam lazım. Allah'ı görüyor gibi olmam lazım ki o türlü meseleleri aşayım yani. İman güçlenirse burada o haset duygusu İmanın gerisine çekilmiş oluyor. İkinci mesele, Hz. Üstad da diyor, eğer içindeki kini nefreti atamıyorsan, kafirler, zalimler çok durumlara tevcih et. diyor. Şu duygu vardır, şu duygu vardır. Bunlar verilmiştir insana. Yani bunlar şu yöne tevcih edilebilirler. Mesela diyelim, size tuğli emel varsa, neden bu arzunuzu siz cenneti kazanma gibi bir ebedi saadet yolunda harcamıyorsunuz? Mesela içinizde bir inat varsa, İnat, Hakk'a karşı inat etme de olur, ona temerrüt denir, taannüt denir. Ama bir de Hak'ta sebat adına inat vardır yani işte, onun yüzünü bu tarafa çevirebilirsiniz. Mesela diyelim şehavani duygular vardır. Meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle yuvanızı bir cennet köşesi haline getirebilirsiniz. Yani meşrua kullanmak suretiyle onu, onunla cenneti peyleyebilirsiniz. İfkahi alakalı. haklı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın Hazreti Ayşe validemize buyurduğu "Ya Ayşe, eğer öyleyse." şeklindeki sözünü nasıl anlamalıyız? Yoksa bu tür şeyleri hiç düşünmemek ve söz konusu bile etmemek mi gerekir? Bu ifkahi mesele Efendimiz uzun zaman hiçbir şey söylemedi. Ayşe validemiz neden sonra bu talih olunca işte ümmü Müstah kendisine söyledi. O iftiraya iştirak edenlerden birisinin annesiydi. Ağır bir şeydi yani. Ben o meselenin ağırlığını vicdanımda ifade edemeyeceğim çerçevede duyuyorum. Hatırlarsanız Haziran fırtınasında çok defa açınca o ifki ayeti çıkıyordu. Ve ben onunla müteselli oluyordum. Ona iftira ettikleri gibi Efendimizin Pakizeze öncesi bana ifsira etmişler ne olacak diyordum ve teselli oluyordum. Ama hep o ayet çıkıyordu. Ayşe Valdemiz için ağır bir şey o kadar ki Yakup Aleyhisselam'ın adını unutuyor. Ne diyeyim Yusuf'un babası gibi derim ben diyor yani. Siz şokun tesirine bakacaksınız. Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam orada o sözü şart cümlesi diyor. Yani böyle bir şey varsa in ile kullanıyor. Teşkik için o yani. Kati değil Böyle bir şey yok aslında yani, böyle bir şey ihtimal edilmez. Böyle bir şey varsa demesi onu esas konuşturma ve aynı zamanda bir de onun diyeceği şeye güven duyduğunu ortaya koyma demektir. Orada Ayşe Validemiz dese ki, haşa ve kella Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir meselelerin rüyasını bile görmedim diyebilir ama anamız belki orada hatırlamamıştır diyebilirdi bunu ve Efendimiz buna inanırdı. Belki orada işteddi ezmetü tenferici gibi bir şey. Hele biraz daha sen de Ebu Bekir de Ummu da Ayşe Validemiz de biraz daha sıkışın. O sıkışma size sevap kazandıracak. Fakat sıkışma aynı zamanda bulutların sıkışması gibi pozitif negatif rahmetin gelmesine vesiledir. İşte o esnada inneledine cevabı ifki usvetun mümkün ve ahsebu şerrin lekum fel ve khayrun lekum. Ayeti nazil oluyor. Kim bilir? Allah Efendimiz'i son sıkışmaya sevk ediyor. Rahmetini indirecek orada. Tam onları inşiraha kavuşturacak. Artık o şiddetten sonra, ezmeden sonra bir fereç gelecek onlara. O ferecin gelmesi için öyle bir sıkıştırma yaşatırıyor, Öyle bakmalı o meseleye. Fakirane bir yorum. Ama bütün bunlara rağmen hadis kitaplarında bazı şeyler var ki onlar üzerinde hiç durmak istemiyorum. Yani Ayşe validemiz hakkında birileri şöyle demişler. Ben de gözümle görmüşüm. Hatta açılan gözümle müşahede etmişim ki adamlar açıktan açığa yalan söylüyorlar. Misal olarak arz ediyorum. Yani ben görüyorum ki Abdullah İbni Übey İbni Selur katmerli yalan söyledi. Ondan sonra Hamne Binti Cahş o da kız kardeşlik gayretiyle yalan söyledi. Mustafa nüsa i Musase yalan söyledi ve münafıklar arasında bu yalan yayıldı ve ben bunu gözümle görsem söyledikleri sözlerin üzerine Allah tarafından yalan yazılı olsa filan ben yine bu meselenin üzerinde durmam neden? Çünkü onun cevabını verseniz bile makul cevabını verseniz bile zihinlerden meselenin önü iz bırakır bence onları es geçmek lazım bir de bazı meseleler var ki o zamanın kültüründe biraz normal kabul ediliyor onlar. Mesela diyor ki Ayşe Validemiz eşiyle vika mevzununda şu hal olunca şöyle oluyordu, abdest alıyordu diyor. Şimdi o zamanın kültüründe meseleleri böyle tabi bir ortamda anlatıyor gibi anlatmak gayet normaldi. Fakat bizim kültürümüzde normal değil bunlar. Biz böyle şeyleri konuşmayız. Biz o kadar konuşmayız ki bu türlü şeyleri. Bağışlayın utanıyorum. Yani benim karım deme falan. Biz utanırız bunlara. Ya çocukların anası deriz biz. Ya bizim evdekiler deriz. Ya yaşı başı tutuyorsa sizin hemşireniz falan deriz. Veya işte siz biraz daha büyükseniz cariyeniz falan deriz. Kendimize göre kültürümüzün gereği. Biz bir anlayış geliştirmişizdir. Biz kendi kültürümüzün çocuklarıyız. Şimdi bunun gibi Ayşe valdemizle alakalı o ifki hadisesini de ben şahsen es geçerim çünkü orada bir batıl isnat vardır. O batıl isnat Ayşe validemiz için geçerli olmasa bile bazı zihinlerde iz bırakır. Elden geldiğince olumsuz iz bırakacak şeylerin semtine uğramamak. Damay yeri bu, ila mala yeri bu. İçine reyip şüphe, tereddüt, kuşku seni rahatsız edecek şeyler atacak hususlardan uzaktır. Öbür vadide bulun. Hüdutta dolaşıp bir mayına çarpılacağını, meselenin berisinde dolaş o türlü şeylere hiç çarpılma. Allah'ın izniyle bana tesir etmez o. Ben Ayşe validemizin maruz kaldığı o şeyde bile o benim anamın üstünde on kat daha büyür. Benim nazarımda büyür. Ah derim ki bir rüyamda bile olsan ben böyle hem de başının arka tarafını yere koysam sen de benim yüzümde böyle bir zıplasan ana dünyanın bana en büyük şeyini bahşetmiş olacaksın derim. Her halükarda. Fakat alemi gönlünüz gibi bilmeyin. Bazı marazı açık gönüllerde fi kulubim marat olur. Ayşe validemiz. Ananız gibi çok sever. Mutlaka anam, anamdır benim yani. Olsaydı şimdi diyorum şu merdivenlerden neden bu halimle kalbim kendimi taşımıyor. Her gün sırtımı alırdım, mağfile çıkarırdım onu. Oradan yine alır, indirirdim. Yine de hakkını eda ettim diyemezdim anam. Ama Ayşe Validemiz söz konusu olduğu bir yerde anama derim ki sen iki adım geriye çekil benim hakiki anam var burada. O başka. O kadınların sultanı. O benim efendimin zevçesi. Tercihe değen tercih edilmeli. Çünkü onların tercihi ötede çok önemlidir. Beklenti içindeyim. Bu bizim çocuk diyeceği içimden gelerek anam demişimdir. Nasıl demesin ki? Ebu Bekir kendisi de anacığım diyordu kızına. <gülüyor> Yoksa ne ilmim var ne amalim ne hayr-ü taat-ı kaldım mecalim. Garip isyanım çoktur rabalim. Aceb ruzu cezadan oldu halim. Bakmazlar bizim yüzümüz Öyle bir şefaatçi olmazsa.